Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş yazıyor diyor ki e, Hıristiyanlar, ehli kitap yani Yahudi Hristiyanlara kafir değil mi? Bu bir, bir sorusu var. Bunlara biz kafir diyebilir miyiz? Çünkü onlar da kilisede e, Allah'ın evidir diye e, İncil okuyular Allah'ın kitabıdır diye Namaz kılıyorlar için. Ee, Bulara nasıl çahil deriz? Yer değilir mi değilmez mi? Bu soruyu soruyor. Ee, Çinci sorusu Allahü Taaleya e, diğer dillerde yani Almanca, İngilizce e, Alman İngilizce Kat diyorlar, Almanca Gut diyorlar, e, ta Türkçe Tanrı diyorlar, Çince Kova diyorlar. Bu bu türlü e, Allahu Teala bu türlü isimlerle çağırır, çağırılır mı? Onu soruyor. Şimdi birinci soruya gelsak. Birinci soruda Hristiyanlara, Yahudi, Yahudi Hristiyanlara çafir değil mi? Evet, Yahudi Hristiyanlara çafir demek ibadettir. Onlara çafir dememek Allah kurusun insanı çifre götürür eğer biliyorsan. Yen yani Yahudi Hristiyanın çafir olup olmadığına karar vermiyorum, tereddüt derim. Ahli sünnet icma etmiş insan çafir olur. Bugün de Yahudi Hristiyanlar çafirdiler. At, at, ebedi ateşte kalırlar bu bizim bütün icma etmiş olduğu ehli sünnetin bu ihtilafsız bir kararıdır ha, olabilir çitene kendini bilmez yani kendi Şeyhül İslam kesmiş icma'ı 1400 sene alimleri kale almaz çitabı sünneti kale almaz kendi diğer ben bundan anlıyorum ee, yahudiler de girecek cennete yahudiler de girecek hristiyanlar da e, Allah'a ibadet edilirler Buların sözü alınmaz. Çünkü bunlar e, icmayı ihra, ihrak ediyorlar. İcma'ı bölüyorlar. İcma ehli sünnette üçüncü kaynaktır. İcma oldu bir şeyde artık bitti. Kitap, sünnet gibi hükmü geçerlidir. Bu konuda icma var. Ha onlar e, ehli kitap e, işte e, kilise deyen havrada namaz mı kılıyorlar? Evet onlar e, namaz kılıyorlar ama Çilise Allah'ın evidir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz Ehl-i sünnete göre çilise Allah'ın evi değil Çünkü Allah'ın evinde şirk olmaz Bular çiliseyi değiştirmişler Nasıl İncil'i değiştirdiler? Tevrat değişiktir Resulullah zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat İncil değişiktir Resulullah demiş bular değişikler Bunlar bozulmuş Gerçek Tevrat İncil değiller onun için buların okuduğu kitaplar, kiliseler Allah'ın evi sayılmaz. Onun için bular Allah'a ibadet etmeleri de merdüttür. Çünkü bular Allah-u Teala'ya şirk koşuyorlar. Çağırdıkları Allah, nida yaptıkları Allah bizim tanıdığımız hakiki Rabbil Alemin değil. Onlar ne diyorlar? Allah'ın oğlu var, ruhul kudüs var. Şirk koşular Yahudiler diyorlar Allah'ın oğludur Allah-u Teala her şeyden haberdar değil Vesaire bir türlü bozuk akideleri var Onun için bunlar Bunlar Çafirdiler muhakkak ama Çafir oldukları halde Ebedi cehennemde kaldıkları halde allah Teala dinleri cereyi Ehli kitap oldukları için Onlara biraz e, halk tanımış Dinleri hatırı için Dinleri peygamberleri ee, şeyine dolayı Ne vermiş işte bize Onların kestikleri ilinir Hanımları ee, evlenebiliriz Ehli kitap hanımlarıyla Ehli kitap hanımları da prentez arasında açı oluyum Sokaktan bir diskodan bir Kız çıkartsın işte bu hristiyandır Almanya'da İngiltere'de yaşıyor diye Bu neden evlenemezsin Haris, hir, Hakiki Bugündeki din yok hakiki Hristiyan zaten yoktur. Gerçek Hristiyanlık yer üzerinde Yahudilik yoktur şu anda. Ama bu Yahudilerin dinine bağlıysa evlenebilirsin. Bağlı değilse evlenemezsin. Anlatabildim mi? Serseri sokaktan getirip evlenemezsin. Caiz değil. Bunun üzerine de icma var. Sadece ehli kitap kadın dinine bağlıdır. O iffetlidir. Onu da evlenebilirsin bir kadın, bir Müslüman kadın, bir eri eri kitap erçekle evlenebilir Haramdır, Katiyen, icmaen bunu da evlenemez. Sadece erçekleri alır, o da zaruratta alimler bu kapıyı atmamışlar. Çok zaruratta olması olmaz. bugüne gelsen, bugün de hele bence o zaruratta yoktur bile. O zaruratta yoktur. Yani bir tane istürse bir Hristiyan kadınla evlensin, gidip o o memleketten, yani o oraların alimlerinden, diğer yerlerin alimlerinden istişare etmeden önce bu bu şey mutlak değil mutlak değil bu kapıyı kapatmışlar alimler çünkü ne, kim evlenir kim evlenir ehli kitapla bir insan evlenir ki dinini iyi bilecek ilim telebesidir yarın bir gün o hanımla müşkületleri çözebilecek çoluk çocuğuna hanımın etkisi olmayacak dinini yaşayabilecek oların şüphelerine fitnelerine cevap verebilecek olsa o olur ondan dolayı tereddütsüz ehli kitap kafirdiler, ebedi olarak ataştadılar. Bu bir dinimizin bir cereyidir. Eğer böyle inanmasak Allah kursun biz kafir oluruz. Evet bu birinci soru. İkinci sorusu diyor ki Allahu Teala'ya diğer e, lugatlerde olan lafızlar da tanrıdır, tan, hudadır, guttür, gattır vesaire Allahu u Teala'yı e, şey yapabilir miyiz, çağırabilir miyiz? Şimdi bunlar bunlar nedir? Bunlar, bu türlü isimler İslamiyet'ten önce kalan isimlerdir. Mesela Türkleri alalım. Türkler ne diyordular Rabbil Alemine? Tanrı diyordular. Tanrı nedir? Tanrı el-Aliha, Arapça karşılığı. İlah, Araplerle ilah diyordular. Putlara Aliha diyordular. Anlatabildim mi? Onun için İslam dini geldi. allah Teala'nın sombolik ismi, ana ismi Allah'tır. Allahu Celle Celaluhu. Anlatalım. Bu da sıfatları var Rabbil Alemin, Arhamen Rahimin vs. Ondan dolayı e, buları zarurat olmayınca kullanılmaz. Buları zarurat olmayınca kullanılmaz. Bir musulman İslam'dan sonra gerek neyi kullansın? Allahu Teala. Bugün de görüyoruz İngil, İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da musulman kardeşlerimiz birisi Allah'ı o Atla çagırmıyorlar. Türkçe'de hiç kimse de öyle. Tanrı beni korusun demez de çünkü İslam dini geldi bu işleri sildi götürdü. Ne diyeceğiz biz? Allah bizi korusun. Bugün de Allah kelimesini Amerika'da da biliyorlar, Dünya Afrika'da de biliyorlar, Dünya Her yerinde biliyorlar. Allah dedin, Rabbil Alemindir. Ondan dolayı bu isimler kullanılmaz. Bu isimler yasaktır asıl da. Halkta e, Bazı insanlar kullanıyorsa Onu cümlesine göre Yerine göre kullanırsın ama insanlara öğretmemiz lazım bu isimler artık Kalktı bu isimler kullanılmaz Bak bizim e, Bizim zamanında Türkiye'de azanı çevirirken e, Türkçeye Azanı çevirirken Türkçe bu büyük bir Vabaldir aslında azanı Allah'ın azanını Türkçe'ye çevirmek Bu büyük bir cürümdür işlenindi. Türkçede bu maalesef. Ama bak işleyen adamlar o kadar din düşmanıydır, O kadar da e, milliyetçilik yapıyorlar Türk milliyetçiliği. Allahu Ekber yerine Allah yücedir. Allah büyüktür demediler. Ne dediler? Tanrı yücedir. Haklar eski Türkçe'ye döndüler. Eski Türkler kurta ibadet ediyordular. Gecenin kalınlığına ibadet ediyordular. Onlar da Tanrı diyordular. Hayır biz Allah lafzı geldi bitti. Çürk de huva dememesi lazım. Huva hafiz. Allah hafiz desin. Demesin huva hafiz. Cereç yoktur. Hua tamam. Benim dilimde Allah'a şeydi ama bu, eskiden e, taşa, puta her şeye ne diyorlar? Tanrı diyorlar. Eydi de Arapcada biz niye aliha kullanmıyoruz? Demiyoruz aliha yahfazuka al-aliha. Aliha Sen, seni hıfz etsin. De, hiç kullanılmaz bunu. Avam bile kullanmaz koktamın Neden? Çünkü aliha her, her, her ibadet edinilene aliha söylenir. Onun için her ibadet edilene kuva söylenir. Her ibadet edilene tanrı söylenir. Her ibadet edilene gat söylenir. İster bu e, taş olsun, ister şahıs olsun, ister inek olsun, ister e, hava olsun, karanlık gece olsun. Ondan dolayı olmaz. Bir de diyor ki arkadaş e, diyor onlar bize salam veriyorlar mesela. E, Oların dilinde mesela gat seni kurusun, gatin salam üzerine olsun. Bunu alabiliriz. Aslında bu hükümler, ehli kitap hükmü, İslam bunu şey yapmış, sınırını koymuştur. Ehli kitaba salam vermeriz biz. Önce biz onlara salam başlamarız. Müslüman salam ehli kitaba verilmez. Müslüman salamı sadece Müslümanlara verilir. Musulman salamının metni nedir? Esselamu aleykum. Bu metnidir. Daha faziletlisi Esselamu aleykum rahmetullah. Daha faziletlisi Esselamu aleykum ve rahmetullah ve bu kadar. Reddeden ne diyar? Musulman. Esselamu aleyküm dedin. O dese sana esselamu aleyküm hakkını verdi. Vacibi yaptı üzerine. Vermese ve altına gider. Ama dese esselamu aleyküm sen cevapta desen esselamu aleyküm ve rahmetullah ferüduhu ehsene minhüm. Ayette geçtik gibi. Daha iyi verin oldu. İyi de. Sana dese esselamu aleyküm ve rahmetullah sen deyesin esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ey de, salam selam veren dese sana selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sen dersin selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve mağfiratuhu. Ey de o da dese selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ve mağfiratuhu sen aynen cevap verirsin. İslamiyet burada bitirmiş bunu şeriat. Bundan fazla gitmez. Burada bitmiş. Ve mağfiratuhu da bitmiş. Ondan dolayı biz salamı sadece Müslümana veririz. Ehli kitaba salam verilmez. Ha. Ahl kitabın üzerine gülünür. Evet, orada yaşıyorsan gülersin. Bir mahsuru yoktur. Belki vacip olur onun üzerine gülmek, salam vermek. E, ama e, neden vacip olur? Sen umidin var onu İslam'ın hoşluğunu, ahlakını göstermek babından. Yok ondan korkmak, ona saygı göstermek sen ez, ez, ez, ezginsin. Hayır. Ona sadece davet babından üzerine gülünür. Komşuluğu olur. Bir mahsuru yoktur. Ama ona Allah'ın salamını vermesin Günaydın dersin, iyi günler dersin, kolay gelsin dersin, bunlar olur. Olar deseler size Allah'ın salamı üzerine olsun, bunun da bir mahsuru yoktur. Sen dersin sağ olun, e, sağ olun, e, sizin de üzerinize olsun. Öyle dersin yani bir mahsur yoktur. Nasıl bir Hristiyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sana bir ehli kitap gelse de Esselamu Aleykum, Müslüman salamı verirse sen ne dersin ona? Ve aleyküm dersin sadece. Anlatabildim mi? Çünkü biz ne diyoruz? Aleykumesselam ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. E olmaz. Ne dersin? Aleykum. E O ne kast ediyorsa o sene de olsun. Ondan dolayı o senedirse e, good e, salamı üzerine olsun. Sen dersin sen de üzerine olsun. Bir mahsuru yoktur. E, bir de e, bu soruyu bitirmeden önce cevabı e, asıl da e, Allah yardımcı olsun çafirlerin arasında çifir diyarında yaşayan musulmanlara çok yani mayın tarlasında yürü nasıl insan mayın tarlasında yürüyor onların da durumu ona benzer yani her adım dikkatle atmasan üzerine partlar mayın her adımı dikkatle atmasan ilmi bilmesen çokunluk çifir diyarında senin üzerine vabal olur Cünah yazılır Senin üzerine yazılır Ondan dolayı bu konulara dikkat etmemiz lazım Elimizden geldikçe Elimizden geldikçe o diyarda kalmamamız lazım O diyara zaten Keyif içi geçmek caiz değil Çok yani Orada gidip işlemek çalışmak da caiz değil Ama bir tane gitmiş Orada kalmış yani Orada doğmuş Bunun bir mahsuru yoktur Yani Yapabilse dönsün daha iyidir Dönmese o, orada yaşamanın fıkhını öğrenmesi şarttır. Eğer Allah inanıyorsa, Allah korkusu varsa ve kıyamet gününde hesaba katıyorsa. Evet velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah.